Abdullah bin Mes'ud'un hanımıyla olan kıssası. Abdullah bir ihtiyacı için geldiğinde kapıda öksürüyor, burnunu siler gibi sesler çıkarıyordu. Bunu evde hoşuna gitmeyen bir şeye muttali olmamak için yapıyordu. Bir gün yine gelerek kapıda öksürüp bir takım hareketler yaptığı sırada yanımda bir koca karı vardı. Ben kızamık çıkarmıştım. Bana muska yapmak için gelmişti. Kocamın sesini duyunca, koca karıyı sedirin altına sakladım. Kocam içeri girip yanıma oturunca, boynuma asılı bir ip gördü. ''Bu iplik de nedir?'' dedi. ''Hastalığım için okunup üfrülen bir ipliktir.'' dedim. Abdullah, ipi çekip kopardı. Sonra da, ''Abdullah'ın ailesi şirke muhtaç değildir. Ben Allah'ın resulünden muska, hamâil,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 Buyurmaları. Abdullah bin Mesud şöyle anlatıyor: Hazreti Peygamber Hudeybiye'den dönülürken dinlenmek üzere bir yerde konakladılar. Sabah yakındı. Sabah namazı vaktine kadar uyumak istediklerinden kim döbet tutmak ister? Buyurdular. Bunun üzerine ileri atılarak ben dedim. Hazreti Peygamber iki ya da üç kere sen sen buyurarak benim de uyumam gerektiğini söylemek istedilerse de sonunda. Peki, madem o kadar istiyorsun, nöbeti sen tut. buyurdular. Böylece nöbet tutmaya başladım. Ancak Hazreti Peygamber'in tahmin ettikleri gibi oldu. Kısa bir süre sonra uyya kalmışım. Sırtıma vuran güneşin sıcaklığıyla uyandım. Sonra Hazreti Peygamber de kalktılar ve her zaman olduğu gibi abdest alıp sabah namazını kıldılar. Namazdan sonra da şöyle buyurdular: eğer Allah dileseydi siz uyuyup kalmazdınız. Fakat o sizden sonrakilere başlarına böyle bir hal geldiğinde ne yapmaları gerektiğini öğretmek için bu şekilde takdir buyurdu. Hazreti Peygamber'in şefaatim ümmetimden Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölenler içindir buyurması. Alf bin Malik şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'le birlikte bir yolculuk yapıyorduk. Akşam olduğunda bir yerde konakladık. Herkes, bineğinin ön bacağını kendisine yastık edip uyudu. Gece yarısı uyandığımda, Hazreti Peygamber'in devesinin yanında bulunmadığını gördüm. Bu durum beni korkuttu ve kalkıp, Hazreti Peygamber'i aramaya başladım. Bir de ne göreyim, Muaz bin Cebel'le Ebu Musa el-Eş'ari de, Hazreti Peygamberi aramaktalar. O sırada bulunduğumuz vadinin iç taraflarından tıpkı değirmenin inlemesi gibi bir inleme işittik. Daha sonra bir araya geldiğimizde Hazreti Peygamber, "Bu gece Rabbimin elçisi bana geldi ve beni şefaatle ümmetimin yarısını cennete sokmak arasında muhayyer bıraktı. Ben şefaat'i seçtim." buyurdu. Bunun üzerine ben, "Ey Allah'ın Resulü, ''Sana Allah için ve aramızdaki arkadaşlık namına yemin verdiriyorum. Beni de kendilerine şefaat edeceğin kimseler arasına kabul et.'' dedim. O da, ''Sizler kesinlikle şefaat edeceğim kimseler arasındasınız.'' buyurdu. Böylece onunla birlikte geri döndük. Diğerleri de uyanmışlar ve içlerinden bazıları bizim gibi merak ederek Hazreti Peygamber'i aramaya çıkmışlardı. Hazreti Peygamber, Onlara da bize söylediği gibi, ''Bu gece Rabbimin elçisi bana geldi ve beni şefaatle ümmetimin yarısını cennete sokmak arasında muhayyer bıraktı. Ben şefaati seçtim.'' buyurdu. Onlar da, ''Ey Allah'ın Resulü! Sana Allah için ve aramızdaki arkadaşlık namına yemin verdiriyoruz. Bizleri de kendilerine şefaat edeceğin kimseler arasına kabul buyur.'' dediler. Hazreti Peygamber kendisini aramaya çıkanlar gelinceye kadar bir şey söylemedi. Onlar da geldikten sonra burada bulunanları şahit kılıyorum ki benim şefaatim ümmetimden Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ölen kimseler içindir. buyurdu. Hazreti Peygamber'in Allah'ın huzurunda ümmeti için şefaat dilemesi. Abdurrahman bin Ebi Akil şöyle anlatıyor. Sakif'in Hazreti Peygamber'e gönderdiği heyet arasında bulunuyordum. Mescid'in kapısına geldiğimizde develerimizi oraya bağladık. Yanına kendisinden daha çok buz ettiğim kimse olmadığı halde girdiğim Hazreti Peygamber'in huzurundan, ondan daha fazla sevdiğim kimse olmadığı halde çıktım. İçimizden birisi: Ey Allah'ın Resulü! niçin Allah Teala'dan sana Hazreti Süleyman'ın mülkü gibi bir mülk vermesini istemediniz diye sordu. Hazreti peygamber gülerek şöyle buyurdular: Umulur ki sizin arkadaşınız için Allah katında Süleyman'ın mülkünden daha üstün bir şey vardır. Allah Teala gönderdiği her peygambere bir dilekte bulunmasını söylemiştir. Onlardan bazıları bu haklarını dünya için kullanmışlar, Allah da onlara dünyayı vermiştir. Bazıları ise bu dileklerini bir kavim aleyhinde kullanmışlar ve Allah da o kavmi helak etmiştir. Aynı şekilde Allah Teala da bana bir dilekte bulunma hakkı bahşetmiştir. Ben hakkımı kıyamet gününe sakladım ki bu ümmetime olan şefaatimdir. Ebu Bekir Sıddık'ın İsra olayında Hz. Peygamber'i hiç tereddütsüz tasdik etmesi, Hazreti Peygamber, Mescid-i Aksa'ya doğru gece yolculuğuna çıktığı gecenin sabahında bu hadiseyi halka anlattı. Daha önceden iman etmiş bazı kimseler, bu hadise üzerine dinden döndüler. Bu kişiler, Ebu Bekir Sıddık'a koşarak, ''Arkadaşının ne dediğini duydun mu? O bu gece Beyt-i Maktis'e gidip geldiğini iddia ediyor.'' dediler. Bunun üzerine Ebu Bekir Sıddık, ''Bunu Hazreti Peygamber mi söylüyor?'' diye sordu. Onların "Evet o söylüyor." demeleri üzerine de eğer o söylemişse kesinlikle doğrudur karşılığını verdi. Şaşıran müşrikler, "Ne yani şimdi sen Muhammed'in bu gece Beyt-i Makdis'e gidip de sabahleyin tekrar Mekke'ye döndüğünü tasdik mi ediyorsun?" dediler. Hazreti Ebubekir, "Evet, hatta ben onu bundan daha inanılmaz konularda bile tasdik ediyorum. Ben onun sabah akşam gökten haber aldığına da inanmaktayım, dedi. Bu sözünden dolayı, Hazreti Ebu e sıddık ünvanı verildi.